Merhaba, tarih felsefesi bir dersine tarih felsefesi nedir bölümüyle başlayacağız. Tarih kavramı daha çok zamanla ilgili anlamlar yüklenmiş olarak kullanılmıştır. Tanık olunan olayları kayıt altına almak üzere yıllıklar yazma anlamında da kullanılmıştır. Günümüzde ise tarihin kullanıldığı üç farklı anlamdan söz edilebilir. Bunların ilki, zamanla ilişkili olan, yani belli bir takvimlemeye göre herhangi bir olayın ne zaman gerçekleştiğini söylerken kullanılan anlamdır. İkincisi, geçmişin tümü olarak tarihtir. Şimdiye dek olan biten, üretilmiş, yapılmış her şeyi kapsayan zaman dilimi geçmiş denilen anlamıdır. Son olaraksa geçmişe ilişkin araştırmalar yapan bir çalışma alanı olarak tarihtir. Tarih yazıcılığı üçüncü anlamıyla tarihin bir ürünüdür. Şimdi de farklı düşünürlerin tarihe bakışlarına biraz değinelim. Batı'da tarih felsefesinin kurucusu olarak görülen Gambatista Vico'ya göre, tarih insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihidir. Vico, ilkel insanın başlattığı gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını önceden gördüğü fikrinde temelsiz bulur. Pico'ya göre tarih salt insan zihninin bir ürünü değildir ve ancak insan doğası tarih aracılığıyla anlaşılabilir. Raymond Aron tarihe dar anlamıyla insan geçmişinin bilimi, geniş anlamıyla kültürün, türlerin, gökyüzünün ve yeryüzünün araştırılması tanımını getirmiş ve bu tanımlamada doğa-insan ilişkisini göz önünde bulundurmuştur. Erin gibi doğa-insan ilişkisini göz önünde tutan bir başka yaklaşım da Duralı'ya aittir. Karl Jesper'a göre tarih insana kendini görmeyi, değerlendirmeyi öğrettiği için onun kendi çağına bağnazca ve bilinçsizce bağlanmaktan kurtarır. Ona göre insan kendini bir tarih varlığı olarak kılma ayrıcalığına sahiptir. Bu açıdan doğa tarihsiz, insan tarihlidir denilebilir. Tarih, Jaspers'a göre insanın kendini onaylaması bakımından en güçlü nesnel gerçekliktir. İnsanlığı en geniş haliyle değerlendirerek çağdaş insan için gerekli ölçütleri ortaya koyar ve insana kendini görmeyi öğretir. Karl Popper'a göre insan, insan tarihinin en önemli kısmı felsefeyi ve dini de içeren insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihidir. Popper, tarihin insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamından oluştuğunu ileri sürer. Ortega Gesset, insanın kendi yaptıkları dışında doğasının olmadığını ifade eder. Braddle'ın tarihi ilişkin düşüncesi de tarihin insanlar, insanların da tarih tarafından yapıldığı ve kaderlerinin onun tarafından biçimlendirildiği yönündedir. Buraya kadar özetlediğimiz tanım ve değerlendirmeler gösteriyor ki... ...tarih, insan olmanın temel dayanaklarından biridir. Felsefi düşünce ile karşılaştırıldığında tarih düşüncesi ortaya çıkış bakımından öncedir. Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı ile birlikte tarih yeni bir kullanım alanı bulmuştur. Bıçağa göre tarih düşüncesinin felsefe alanındaki yerinin sağlamlaşması... ...felsefenin gündemine ahlak, devlet, toplum gibi sorunların girmesiyle birlikte olmuştur. Bu sorunlar ve felsefenin kendi tarihi, felsefe ile tarih arasında içten içe bir bağlantı oluşmasına yol açmıştır. Tarih felsefesi, felsefenin disiplinleri arasında başlı başına tarihi inceleyen, sorgulayan ve... ...bütünlüklü bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Tarih felsefesinin ne olduğuna dair verilen... İki temel yanıt vardır. Bunlardan ilki, tarihin varlık bilimine göre yorumlanışını temel alır. İkincisi ise, tarihi bir bilimsel bilgi sorunu olarak görmemize olanak tanır. Geçmişte kalan insan toplum olaylarını bir bütün olarak ifade eden, latince terim resgaste olarak, tarih ve tarih felsefesi insanlık tarihinin bütünü kavramayı ve açıklamayı amaçlar. Tam da bu bakımından Resgaste aynı zamanda tarihin bir tür ontolojisinin yapılmakta olduğuna yani geçmişi bir bütün halinde kavramaya ve yorumlamaya yönelen tüm tarih ve tarih felsefesi çalışmalarının aslında tarih ontolojisi olduğuna işaret eder. Geleneksel tarih felsefesi çalışmalarının önemli bir kısmı insanda hiçbir zaman eksilmeyen bir merakı gidermeye en genel ve basit ifadeyle nereden geldik, nereye gidiyoruz sorularına yanıt vermeye yöneliktir. İnsan, kendi yaşamını anlamlı ve değerli kılma çabalarının bir ifadesi olan bu genel sorulara verilmesi denenmiş yanıtlar, hem çok çeşitlidir hem de bu yanıtları dile getirilmiş, getirmiş düşünürler arasında belli bir uzlaşıdan söz etmek olanaksızdır. Tarihte var olduğu ileri sürülen ereklilik konusunda ortaya atılan savlar bu söylediklerimize iyi bir örnek oluşturur. Kimi düşünürlere göre tarihte bir ereklilik vardır. Tarihte ereğin ne olduğunu geçmişe bakarak saptayabiliriz. Bu sayede gelecek hakkında öngörülerde bulunabiliriz. Bu söylenenlere karşı çıkarak tarihte sanılanın aksine ereklilik adına en küçük bir şeyin bile bulunmadığını ve bu yüzden gelecek hakkında söz söylemeye hakkımızın olmadığını söyleyen düşünürler de bulunur tabi. İkinci yaklaşım yani Latincede yapılmış şeylerin öykülenmesi, yazıya geçirmesi anlamında kullanılan historia rerum gestorum olarak tarih ve tarih felsefesi, tarih yazan kişinin bilgi etkinliğini asıl sorun olarak öne çıkaran bir tür bilim felsefesi bir metodoloji eleştirisidir. Alman tarih okulunun çalışmalarıyla büyük bir gelişme gösteren tarih bilimi 19. yüzyılın sonlarına doğru Wilhelm Dilthey'in tin bilimlerini temellendirme çabasında sağlam bir sorgulama ve eleştiri süzgecinden geçirilmiştir. Dilthey tarih toplum gerçekliğini konu edinen bilimleri tin bilimleri başlığı altında toplamıştır. Her şeyi tarihsel bir bağlam biçiminde anlamlandıran Dilti'nin bu yönüyle tarihselciliğin bir temsilcisi olduğunu söylemek mümkündür. Tarihselcilik, insanın düşünce ve emeğinden çıkmış her şeyin tarih içerisinde bir birliktelik toplumsallık ortamında oluştuğunu ve bu şeylerin tarihin her döneminde değişikliğe uğradığını savunan görüştür. Yani insanın düşünce ve eylem ürünlerinin her biri insan ve toplum, ...tarih sürecinde değiştikçe değişim gösterir. 20. yüzyılın önemli tarih felsefecilerinden Robin George Collingwood... ...tarihin tanımına, nesnesine, yöntemine ve ereğine ilişkin... ...dört temel soru sorarken... ...tarihin bilgi bilimi yüklü ortaya çıkmakta... ...yani Historia rerum gestorum anlamıyla tarih felsefesi yapmaktadır. Collingwood'un soruları şunlardır. Tarihin tanımı nedir? Tarih neyi araştırır? Tarihin yöntemi nedir? Tarihin ereği nedir? Şimdi de tarih felsefesinin ortaya çıkış sürecine biraz değinelim. Bir çalışma alanı olarak tarih felsefesi adı ilk defa 18. yüzyılda Voltaire tarafından ortaya atılmıştır. Voltaire bu terimi eleştirel ya da bilimsel tarih anlamında kullan kullanmıştır. Sistemleştirilmiş tarih araştırmalarının varlığıyla ortaya çıkan felsefi sorunlar grubu, kendine özgü bir çalışma alanını zorunlu kılmıştır. Tarih felsefesi hem geleneksel tarih anlayışına hem de geleneksel felsefeye belirli açılardan karşı çıkmaktadır. Walsh'a göre tarih felsefesi kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki tarihte anlam, bütünlük, yasa, Amaç gibi sorunları inceleyen tarih metafiziği, ikincisi de tarih çalışmalarında ortaya çıkan sorunları, araştırma yöntemlerini, bilginin güvenilirliğini, açıklama, kanıtlama gibi sorunları konu edinen analitik tarih felsefesidir. Şimdiye kadar söylediklerimizden hareketle değerlendirmeyi yapabiliriz. Tarih ve felsefe, insanın kendini anlaması ve varlığını temellendirmesi bakımından ortaya çıkış zamanlarındaki farka rağmen birbirine içten içe bağlanmış ve birbirlerini sürekli besleyen çalışma alanlarıdır. Tarih felsefesine giriş yaptığımız programımızın sonuna geldik. Sizlere tarih felsefesinin ve ne olduğunu ortaya çıkış sürecini özetlemeye çalıştık. Bir sonraki programda antik çağ Yunan dünyasında tarih anlayışına değineceğiz. Antik çağ medeniyetinde tarih konusu diğer pek çok medeniyette olduğu gibi efsaneler tarafından işlenmiştir. Herodotos'un başlattığı tarihçilik geleneğine kadar etkili olan efsaneye dayalı bu dönemde etkili olmuş başlıca isimler Homeros, Hesiodos ve Pindaros'tur. Homeros'un kendi destanlarında kültüre, ...toplumun değer ve yaşama biçimlerine yer vermesi... ...hatta tanrıların, kahramanların, soylu ailelerin soy kütüklerini aktarması... ...tarihçilik açısından önemli veriler olarak yorumlanır. Homeros'un en büyük yapıtları İlyada ve Odesya destanlarıdır. Bu destanlarda din, kahramanlık ve gelenek konuları işlenmiştir. Hesiodos, antik Yunan tarih düşüncesini ana hatlarıyla ortaya koyan ilk düşünürdür. Hesiodos tarih düşüncesini içeren iki ayrı yapıtında tarihi iki ana bölüme ayırmıştır. Teagonia da evrenin oluş sürecini, tanrıların özelliklerini ve görevlerini insanın ortaya çıkışını ele almış, daha çok tanrıların tarihini anlatmaya yoğunlaşmıştır. İşler ve günlerde insan tarihine ağırlıklı yer tutmuş, hatta Hesiodos bu yapıtında kendinden önceki ve sonraki nesilleri kapsayacak şekilde insanın geçmişini ve geleceğini, daha doğrusu insanın geçmişi ve geleceği konusunda kendi öngörülerini ele almıştır. Hesiodos, insanlığın kötüye gittiği düşüncesini temellendirdiği çağlar öğretisinde Altın Çağ'dan Altıncı Soya farklı Altı Çağ bölümünü konu edinmiştir. Pindaros da Homeros ve Hesiodos gibi antik Yunan medeniyetinin ozan düşünürlerindendir. Rodos'un efsaneye dayalı tarihini anlatmıştır ve bu anlatıda geçmiş değişmeyen gerçeklik olarak anlaşılmıştır. Geçmişin Pindaros için önemi büyüktür. Fakat Pindaros'un şiirlerinde genel olarak zaman her üç boyutuyla da önemli yer tutmuştur. Pindaros, Yunan tarihçiliğinde efsane etkisinden bilimsel tarihe geçişin hazırlayıcısı olarak nitelendirilir. Felsefenin antikça Yunan toplumunda ortaya çıkışından itibaren felsefe ve bilimin yön verdiği bir tarih anlayışı da oluşmuştur. Şimdi de araştırma esasına dayalı ve bilim esasına dayalı bu anlayışa biraz değinelim. Felsefe ve tarih alanındaki düşünürler benzer sorulara farklı tarzlarda açıklamalar getirmelerine rağmen bu iki alan birbirini besleyen ve birbirinden kopuk düşünülemeyen alanlardır. Bu durum bilimsel tarih anlayışında iki tarihçinin alandaki ilkleri gerçekleştirmesine olanak tanımıştır. Herodotos edindiği bilgiyi değiştirmeden aktarma ve gerekmedikçe kişisel görüşlerini aktardığı olaylara katmama gibi özellikleriyle tarih yazıcılığına rastlanan ilk farklı modeli oluşturur. Ayrıca birbirine karşıt düşünceleri görmezden gelmemesi, anlattığı konuyla ilgili yazılı belgeler elde ettiği zaman belgeye bağlı kalarak değerlendirme yapması, bilgisinin yetersiz kaldığı durumda bunu açıkça dile getirmesi, Herodotos'u özgün ve öncü bir tarihçi kılan diğer yönleridir. Ayrıca doğrudan kaynağından yani birinci elden alınmış her türlü bilgiyi ikinci verilerden üstün tutmuştur. Herodotos'la başlayan, eleştirel, araştırmacı ve belgeleri önemseyen tarihçilik tutumu Tuklides'le devam etmiştir. Günümüze ulaşan ve dolayısıyla bilinen tek eseri Peloponnesos Savaşı'dır. Tuklides, ekonomik etkenleri değişimlerin ve iç savaşların nedeni olarak gören, belki de ilk tarihçidir. Tarih olaylarını incelerken akılcı bir tutum takılmış, buna bağlı olarak tarih olayları karşısında kuşkucu olunması ve öne sürülen her aktarıma ve delile inanılmaması gerektiğini savunmuştur. Olayların ardındaki neden ve ilkeleri araştırıp bulma isteği, Tuklides'in incelediği olaylarda ortaya çıkan sonuçlara, amaçlara ve motiflere odaklanmasına yol açmıştır. Bu da Tuklides'in tarihçiliğindeki pragmatik yöne işaret eder. Toktides bu sayılan yönleriyle Yunan tarihçiliğinde bilimsel yönelişin zirveye çıktığı bir düşünür olmuştur. Yunan tarih yazımında efsanelerin etkisinin azalarak olayların araştırılmasının ön plana çıkması sağlanmasına öncülük etmiştir. Şimdi de sistem filozoflarının ilki kabul edilen, felsefenin her alanında eser vermiş büyük Yunan düşünürü Platon'un Plato tarihi nasıl yorumladığını ve tarihten nasıl yararlandığını anlamaya çalışacağız. Platon, kendi çağında tanık olduğu toplumsal ve siyasi çalkantılar karşısında şu iki tutum arasında bir seçim yapma zorunluluğuyla baş başa kalmıştır. Polisi daha doğrusu Atina'yı tüm kurum ve gelenekleriyle geçmişe gömme gayreti içinde olan yıkıcı güçlerle bir olup yepyeni bir devlet ve yepyeni bir din oluşumuna katkıda bulunmak, diğeri ise karşıt görüştekilerin yanlışlarını ortaya koyup çürüterek polisi ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapmak. Platon bu tutumlardan ikincisini benimseyerek polisi sonuna kadar savunmuştur. Bu seçim Platon'un ömrü boyunca din, siyaset, kültür gibi sorunlarla uğraşmasına yol açmış, bu sorunları önerdiği çözümleri temellendirirken de felsefeyi ön planda tutmakla birlikte malzemesini tarihten derlemiştir. Platon'un tarih anlayışının anahtar kavramlarının başında ruh gelir. Ruh, ideal öğretisi, ideal devlet gibi Platon düşüncesinin özgün unsurları içinde önemli bir kavram olma özelliği taşır. Platon'a göre ruh, hem ilk yaratılan varlıklardan biridir, hem de tüm değişim ve dönüşümlerin başlıca nedenidir. Ruh, bütün eylemlerin iyi ve kötü olarak nitelenen her şeyin ardındaki nedenidir. Yani insanların tüm eylemleri aslında ruhun etkinlikleridir. Platon'un ruha yüklediği temel özellikler, ölümsüzlük, maddesizlik ve görünmezliktir. Aynı zamanda ruh, tutku, cesaret ve akıl olmak üzere üç ana bileşene sahip bir yapıdır. Ruhun tarihte bozulmaya ve ilerlemeye neden olduğu yönlü görüşü, Platon'un tarihte bir ilerlemenin olup olmadığı, insanın kökeninin ve tarihteki amacının ne olduğu ya da olması gerektiği gibi soruları da sormasını gerektirmiştir. Bu sorulara verdiği yanıtlar da Platon'un tarih metafiziği yapmasının yolunu açmıştır. İlerleme, değişme, gelişme gibi olgulara yer veren olumlu yaklaşımları Platon'u ilerlemeci bir tarih filozofu saymamız için yeterli değildir. Çünkü Platon ilerlemenin olanaklılığını teslim ettiği ölçüde bozulmadan duyduğu kaygıları da ifade etmiştir. Platon'un ahlakla kültürel ilerleme arasında olduğuna işaret ettiği çelişkiyi aşma çabası onun tarihi yorumlama üslubuna da yansımıştır. Bu düşünceler ekseninde tarih olayının betimlenmesi ve açıklanmasıyla ilgili her bir aşamanın aşağıdan yukarıya doğru bir diyalektik sürecin aşamaları olduğu ileri sürülmektedir. Bu diyalektik süreç adım adım devlet ve felsefe aşamasına kadar uzanan siyasal ve zihinsel gelişmelerin bütünüdür. Bu program kapsamında atacağımız son adım Platon'un felsefe sisteminin büyük bir payı olduğu bir ayrım teoriya-historiya ayrımı oluşturacak. Historian kavramının birçok farklı anlamı vardır. Platon, historiyeni genel bir açıklamaya sokulmayan ancak gözlenen ya da tanık olunan olayların bilgisine verilen isim anlamında kullanmıştır. Teoriye göre ise aklın gözüyle görme yani deneyimden bağımsız olarak düşünülenler alanındaki değişmeyenleri görme anlamları yüklenmiştir. Aristoteles, teoriya, historianın birbirine karşıtı olarak konumlanması konusunda Platon'dan daha açık bir söyleme sahiptir. Aristoteles, bilgi alanlarını şöyle sınıflandırır. Teorik bilgi, pratik bilgi, poyetik bilgi. Bunlardan ilkini, bilgiyi başka bir şeyin aracı değil de başlı başına kendisi için bir amaç olarak gören fizik, matematik ve metafizik gibi disiplinler oluşturur. İkinci kapsamına etik, politika, ekonomi gibi insan yaşamındaki eylemlerle ilişkili, iyinin nasıl elde edilebileceğini araştıran disiplinler girer. Poyi etik bilimler ise güzel sanatları yani tagedia, müzik, resim, heykel gibi sanatları kapsar. Aristoteles, historiyeni tarih yazımı olarak tanımlandırmış ve bu disiplini bir edebiyat türü olarak şiirin altında sınıflandırmıştır. Aristoteles'te en açık ifadesini bulan teoria-historia yani felsefe-tarih karşıtlığı ve bunu aşma denemeleri tarih felsefesinin gidişine yön vermiştir. Antik çağ Yunan dünyasında tarih anlayışını ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda tarih felsefesinin orta çağdaki kökenlerinin ilk bölümünü ele alacağız. Bazı felsefe tarihçilerine göre Orta Çağ'ın din temelli düşünce yapısı bir geçiş dönemi düşünür sayılan Pilotinos'la başlar. Pilotinos, mistik panteis bir düşünce ortaya koymuş ve her türlü maddeciliğe tutarlı biçimde karşı çıkmış bir düşünürdür. Pilotinos'a göre gerçek maddeden oluşmaz, yalnızca tinsel niteliktedir. Ruh da bedenden önce var olmuş temel bir neden veya ilkedir. Fakat Plotinus'un varlık anlayışı yalnızca ruh öğretisi bakımından değil... ...tüm var olanların var olmasına olanak tanırken... ...kendisi başka hiçbir varlığa gereksinmeden var olan bir savı bakımından da... ...özellikle Hristiyanlığın faydaladığı bir felsefe sistemi olmuştur. Söz konusu birin soyut olarak kavranamaması... ...ne olduğu değil de ne olmadığına ilişkin bilgilere sahip olunması ve her şeyin kendisinden türedi inancıyla salt iyi veya en yüksek olması Hristiyanların da tanrı inançlarını şekillendirmede Platon'dan yararlanmalarını sağlamıştır. Milattan sonra 529 yılında Doğu Roma İmparatoru Iustinianus, Platon tarafından kurulan Akademi'yi kapatması bazı araştırmacılar tarafından Orta Çağ'ın açıkça başladığı tarih olarak görülür. Eğer Orta Çağ başlangıcı için bu kapatma ve yasaklama olaylarına temel alırsak, din temelli bir dünya kavrayışı oluşturmak için Hristiyanlığı Platonostan sonraki ikinci girişim olarak sayabiliriz. Antik Çağ'daki kültür değerlerini gelecek içinde korumaya alan Katolik Kilisesi olmuş... Kilisenin bu kültürde kendine uygun bulduğu düşünceler korunurken, aykırı buldukları da uzun yıllar boyunca tarihin karanlık sayfalarına terk edilmiştir. Kilisenin antik çağ felsefesine ilişkin benimsediklerini barbar, yani henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş olan Roma-Germen toplumlarını öğretmesiyle, antik çağ düşüncesi Hristiyanlaşarak Avrupa'da yayılmaya başlamıştır. Şimdi de Hristiyan ağırlıklı düşünce yapısının temellendirilmesinde rol oynayan bazı unsurlara biraz değinelim. Kilise babaları, orta Çağ'a temel karakterini veren Hristiyan felsefesinin zeminini hazırlayan düşünürler için kullanılan bir addır. Kilise babalarının Hristiyan dogmalarını antik çağ Yunan felsefesinin araçlarıyla şekillendirerek inancı kavramsal hale dönüştürdükleri bu döneme patristik felsefe denir. Ortaçağ felsefesinin ana bölümünü oluşturan bu dönemde yazılanların büyük çoğunluğu Hristiyanlığı, diğer inançlara karşı savunan genel dinler tarihi ve dogmaların tarihini ilgilendiren metinler oluşturmuş olsa bile, bu dönemin felsefeyle ilgili düşüncelerin bulunduğu bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bu döneme hakim olan düşünce akımı Gnostizmin başlıca düşünürleri, Kartacalı Tertullianus, İskenderiyeli Clemens ve skolastik düşünceye geçişin sembolü olarak görülen Agustinus'tur. Hristiyanlık merkezli ortaçağın tarih anlayışı önemli ölçüde Yahudiliğin tarih anlayışından etkilenmiştir. Yahudilik ilk insanın yaratılışını başlangıç kabul eden ve İsrailoğulları toplumunun Tanrı tarafından yönlendirilmesiyle ilişkili biçimde geliştirilmiş, Dolayısıyla tarihsellik temelini oturtulmuş bir din olma özelliği gösterir. Hristiyanlık da Yahudiler arasında ortaya çıkmış bir din olarak bu tarih anlayışını benimsemiştir. Yahudilik ve Hristiyanlık, insan toplum yaşamına ilişkin yeni ve özel bir zaman anlayışı geliştirmiştir. Çizgisel olarak da tanınan bu zaman anlayışı, belirli bir başlangıcı ve bitimi olan, sonunda insanın yargılanarak ödüllendirip cezalandırılacağı, ve süreklilik taşıyan tanrı bilimsel yani teolojik bir anlayıştır. Batıda tarih bilincini uyandırmak gibi önemli bir etkiye sahiptir. Ortaçağ ile ilgili dikkat çekici incelemeleriyle tanınmış düşünür Etienne Gilson, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu adlı çalışmasında Hristiyanlık tarihinin başlıca özelliklerini şu şekilde özetlemiştir. İnsanı doğaüstü bir amaca yönlendirir, ...insana sonsuzluğa kavuşmanın yolunu gösterir, antik çağdaki döngüsellik yerini sürekliliğe bırakır, İnsanlık tarihinin sürekli gelişme gösterdiği düşünülür. Ünlü İngiliz tarih felsefe felsefecisi Robin George Collingwood, bu tarih düşüncesinin orta çağda yaygın olan tarih yazıcılığını nasıl etkilediği konusunda şu noktalara değinir. Hristiyan düşüncesinin hakim olduğu bir dönemde yazılan tarih, insanlığın kökenine kadar inen betimsel bir dünya tarihidir. Hristiyan tarih olayları insanların bilgeliği yerine Tanrı'nın olayları akışını önceden düzenlemesine bağlayacaktır ve bu anlayış tarihi yazarın Tanrı olduğu bir piyes olarak yorumlayacaktır. İsa peygamberin tarihsel yaşamını milat olarak kabul ederek, önceki ve sonraki olayları bu bakış açısıyla vahiy öncesi ve vahiy sonrası olarak değerlendirecektir. Vahiy öncesi ve vahiy sonrası olarak ayrım yapılması, alt bölümlere ayrılma ihtiyacını da beraberinde getirecek ve tarih her biri kendine ait özellikleri olan ve kendisinden öncekiyle sınırlı ve çağa açan olay olarak adlandırılan çağlardan, dönemlerden oluşan bir olaylar zinciri olarak anlaşılacaktır. Özelliklerini sıraladığımız bu tarih anlayışı bir tarih bilincinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Avrupa kültüründe insan tarihsel bir gerçeklik, İnsanın kendisi ise bir tarih varlığı olarak algılanmaya başlanmıştır. Şimdi de kilise babaları döneminden skolastik felsefeye geçişini sembolü olarak kabul edilen Aurelius Augustinus'a biraz değinelim. Hristiyan tarih anlayışını tanrı bilimden de faydalanarak en yetkin biçimde temellendirmiş düşünüş, düşünürdür Augustinus. İlk tarih filozofu olarak anılmasının nedeni, tarih düşüncesini Hristiyanlığın ana unsurlarından yararlanarak kendi özgü bir şekilde yorumlamasıdır. Bu anlayış tüm Orta Çağ boyunca kilisenin de resmi tarih görüşü olmuştur. Agostinus'un en önemli yazılı metni Tarlı Devleti üzerine adlı eserdir. Taşıdığı bazı özellikleri nedeniyle Agustinus'un tarih görüşü bir felsefe olmaktan çok bir tanrı bilim yani teoloji olma özelliği gösterir. Tarih felsefesinin ortaçağdaki kökenlerini ve ilk tarih filozofu Agustinus'u ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda İslam Çağ ve İbn Haldun'u inceleyeceğiz. Evren kavrayışı, insanın yaratılışını, yaşadığı ortamın düzenini ve geldiği dünyada nasıl yaşaması gerektiği ve öldükten sonra gideceği yerin özelliklerini belirlemeyi hedefleyen bir düşünce ürünüdür. su, İslam'ın gelişiyle varlıklar arasında yeni bir ilişkinin kurulduğunu, kavramlara yeni anlamlar yüklendiğini ve böylece yeni bir sistem ve evren kavrayışının ortaya çıktığını savunur. İslam, evren kavrayışının temelinde Allah'ın yoktan var etme gücü olduğu, Allah dışındaki her şeyin yaratılmış olduğu ve yaratılan her şeyin Allah'ın emrinde olduğu varsayımları yer alır. İslam, dayandığı ilahi kaynağı ve peygambere gelen vahyi ön plana çıkarmasına rağmen diğer kabilelerin kültürleri ile özellikle Arap-Bedevi kabilecilik anlayışıyla ve İran-Sasani'deki erkek egemen bir saltanatla oldukça fazla ilgilenmiştir. İslam'ın kendi toplum yapısında temellendirdiği en önemli ilke zayıfı güçlüye karşı güvence altına almaktır. Platon daha çok bilgiye sahip olmanın ve bilgeliğe odaklanmanın adaleti sağlayacağını savunur. İslam'da bu bilginin ilk sahibi ve uygulayıcısı peygamberdir. Bu bilgiler ışığında İslam'da bilgiden ve bilgelikten ne anlaşıldığına biraz daha yakından bakalım. İslam medeniyetinde bilgi daha çok hikmet yani ilim ve akılla gerçeği yakalama durumu olarak tanımlanır. İlim ise öğrenilmiş olan ya da öğrenilebilecek her şey anlamına gelir. İlimlerin öğrenilmesini kolaylaştıran en önemli unsur her bir bilginin alanının neyi araştırdığının yani nesnesini hangi yöntemle kavrayacağının bilinmesidir. Dolayısıyla farklı bilgi alanlarının ve bu alanlarda kullanılan yöntemlerin birbirinden kesin sınırlarla ayrılması gerekmektedir. Bu ayrım kaygısı İslam'da ilimler sınıflandırılmasının ortaya çıkmasına yol açmıştır. İslam medeniyetinin başlangıcında bu ayrım El-Harezmi tarafından Arap ilimleri ve Arap olmayan ilimler şeklinde yapılmıştır. Sonraki yıllarda ise İslam düşünürleri, ilimleri ontolojik ve epistemolojik olmak üzere iki temel ölçüde göre sınıflandırmışlardır. Bunun dışında İslam alimlerinin çok çeşitli sınıflandırmaları vardır. Ancak El-Harezmi dışında hiçbiri ilimler sınıflandırmasında tarihe yer vermemiştir. İslam'da belirli bir tarih ve tarihçilik anlayışı olduğuna göre, tarihin de bilgi değeri açısından belirli bir konuma sahip olması gerekir. Şimdi bu konuya biraz değinelim. Tarih i̇bn Lesir'e göre geçmişe ilişkin önemli olayların detaylarıyla aktarılmasıdır. Tarihin yararları i̇bn Lesir'e göre şöyle sıralanır. İnsanı geçmişin olaylarıyla bir araya getirir. Hükümdarlar geçmişten ders alarak toplumu yönetme biçimlerini belirler. Tarihi okuyarak geçmişin deneyim ve birikiminden yararlanılır. Tarih insanları iyiyi benimseme, kötüyü de reddetme konumuna getirir. İbn-i Nesil'e göre tarihin sonsuz yaşam yani ahiret içinde yararlı yönleri de bulunmaktadır. Peygamberin yaşayışı ve kişiliği kendi döneminde ve sonrasında her türlü tarihsel akışın yolunu ve ilk tarih yazımının da merkezini oluşturmuştur. Peygamberin hayatıyla ilgili yapıtlara verilen ortak isimler Siyer ve Meazi'dir. Araştırmacılara göre İslam'da tarih yazıcılığının ilk örneklerine bu yapıtlarda rastlanmaktadır. Dolayısıyla İslam tarihi hakkında nitelikli akademik araştırmaların yapılabilmesi için bu literatürün iyi bilinmesi gerekir. Arap literatüründe Siyer'den ayrı olarak peygamberin söz ve davranışlarının kaynakları arasında hadis ve tefsir de vardır. Her üç alanda da referansı metinden önce gelen biçimde kullanılmıştır. Taberi'nin bu alanlardan yararlanarak oluşturduğu yapıtı, milletler ve hükümdarlar tarihi, İslam tarihi açısından oldukça önemli bir eserdir. Taberi, bu eserinde kendi adına konuşmayarak ve eleştirel bir tavır ortaya koymayarak derleyici konumunda kalmıştır. Bu durum İslam kültüründeki bilgi anlayışıyla yakından ilişkilidir. İlk dönem İslam kültüründe tarihçinin yapması beklenen asıl görev, genel olarak hukuk, din ya da siyaset açısından önemli olduğuna inanılan geçmişin olaylarının nesnel bilgisinin aktarılmasıdır. Bu tür bilgi yani ilim, güvenilir otoritelere kadar götürülen olayların anlatılarından oluşur. Buraya kadar İslam medeniyetinin başlangıcından İbn Haldun'a kadar olan dönemdeki tarih anlayışını ele aldık. Rivayet toplamı ve derleme yöntemiyle ele alınan tarih, Anlatıcıdan öğrenilen ve nesilden nesile aktarılan bir özellik taşır. İbn Haldun anlayabilmek için içinde yaşadığı dönem hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekir. İbn Haldun'un doğduğu ve yetiştiği dönemde Endülüs ve Kuzey Afrika'da siyasi ve medeni yaşamla ilim ve düşünce faaliyetleri gerileme aşamasındadır. Araştırmacılar batıdaki İslam medeniyetinin İbni Haldun'un doğduğu ve yetiştiği dönemde büyük bir istikrarsızlık içinde olduğunu öne sürmektedir. Bunda Haçlı seferlerinin ve Moğol istilasının payı oldukça fazladır. Bu olaylara veba salgını gibi sorunlar da eklenince İslam dünyasının merkezi bölgelerinde ciddi bir zayıflama yaşanmıştır. İktisadi yapının bozulmasıyla da kültürel etkinliklerde ve yapı üretiminde bir duraklama olmuştur. Bu olumsuz koşullar içinde İbn Haldun'un köklerinin dayandığı aile devlet işlerinde yer almış, tanınan ve içinde çoğunlukla iyi eğitimli insanlara rastlanan bir ailedir. İbn Haldun da diğer İslam düşünürleri gibi tüm ilimleri kapsayan bir eğitim sürecinden geçmiştir. Ancak İbni Haldun'u özgün eserler vermeye yönelten bilgi ve deneyim birikimi sadece bu eğitimle olmamıştır. Çok uzun, uzun yıllar siyasetin ve bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev almış ve ayrıntılı gözlem yapma olanağına sahip olmuştur. İbni Haldun'un dört eseri dışında diğer yapıtları günümüze ulaşamamıştır. Bu yapıtlar arasında üzerine en fazla çalışma yapılan ve incelenen yapıtı bir dünya medeniyetleri tarih projesi olarak tasarladığı Kitabül İber'in giriş bölümüyle birinci kitabının toplamından oluşan mukaddimedir. Mukaddime parçası olduğu eseri bile gölgede bırakmıştır. Mukaddimenin girişinde tarih ilmine ilişkin değerlendirmelere yer vermiştir. Birinci kitapta ise dünyadaki ümranın yani tüm medeniyetlere karşılık gelen medeniyet kavramının doğası, ona ilişkin olan göçebe yerleşik ayrımı yapılmaksızın kırdaki yaşam, kentteki yerleşik yaşam, savaşla egemenlik kurma, kazanç, geçim, ilimler, sanat gibi konuları ve bu konulara ilişkin sebepleri genel olarak değerlendirmiştir. Mukaddime toplumsal olguları anlama ve açıklama Tarihi anlama, eleştirel süzgeçten geçirme ve çözümleme hakkında daha önce örneğine rastlanılmamış yine bir sistem öneren bu yüzden de özgünlüğü dikkate değer bir yapıttır. i̇bn Haldun'un tarihi üzerinde çalışmaya değer bilgi alanı olarak görmesi onu kendinden önceki tüm İslam düşünürlerinden ayırır. İnsan ve toplum genelliğinde kavramayı amaçlayan Ümran ilminin temel ilkelerini oluşturan İbni Haldun, tarihin felsefe yönüne yani tarih felsefesine benzersiz bir katkıda bulunmuştur. Tarih felsefesinde İslam Ortaçağı ve İbni Haldun'u ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda Rönesans, Yeni Çağ ve 17. Yüzyıl Avrupasındaki tarih anlayışlarını inceleyeceğiz. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, Avrupa'nın antik çağ Yunan kültürünü keşfederek kendini yeniden inşa etme sürecinin adıdır. Rönesans, orta çağ ile yeni çağ arasında bir köprüdür. Orta çağ düzeninin çözülerek yeni çağ oluşturacak ilkelerin ve düşünce yapısının kendini belli etmeye başladığı bir dönemin adıdır. Rönesans'ın kökleri 14. yüzyıla kadar dayanır ve Orta Çağ'ın tek boyutlu dünyasından kurtulmayı amaçlayan birkaç yüzyıllık süreci kapsar. Bu süreçte en çok dikkat çeken akımsa hümanizmidir. Bu akımın temel sloganı ise daha çok insan, daha az tanrıdır. Hümanizmle öne çıkan etkiler dinde de reform isteklerini artırmış, hatta bu sürecin sonunda protestanlık adı verilen yeni bir Hristiyan mezhebinin doğmasına neden olmuştur. Rönesans'a ilgili dikkat çeken dört ana nokta, çok seslilik, bireyselliğin ön plana çıkması, araştırmacıların ve felsefecilerin kimlikleri, ulusal dillerde yapıt üretiminin başlamasıdır. Yeni Çağ Avrupa medeniyeti, Orta Çağ Hristiyan medeniyetinin dönüştürülmesiyle ortaya çıkmıştır. Din temelli anlayış, felsefe tarafından sorgulanmış ve eleştirilmiştir. Rönesans'ta gelişen otoritelerden bağımsızlaşma talebinin, hümanizm ve reform hareketleriyle birlikte artırılmasının etkileri, özgürlüğün, Yeni Çağ Avrupa medeniyetinin temel kavramlarından biri olmasını sağlamıştır. Rönesans, USA, deneyime, algıya dayalı bir dönem olmuştur. Yeni Çağ Avrupası'nda evren kavrayışı Rönesans'la başlayan Yeni Çağ felsefesi ve bilim anlayışı üzerine kurulmuştur. Bilimdeki gelişmeler ve fizik biliminin kabul ettiği ilkeler çevresinde mekanik bir bakış açısı yeni bir anlayış olarak belirlenmiştir. Fizik biliminin ortaya koyduğu ilkeler kültür içinde aranmaya başlanmış, ve böylece yaşamın tüm yönleri madde ve mekanik ilişkisi içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Dedenciliğe bağlı gelişen bilgi anlayışı, felsefe de dahil olmak üzere birçok disiplin ve yönelim üzerinde belirleyici olmuştur. Sadece doğanın değil, felsefi konuların da us aracılığıyla bilinebileceği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Biri çağda insan bilgisinin kaynaklarını ve sınırlarını araştıran bir felsefe disiplini olan epistemolojinin yani bilgi felsefesinin adı John Locke tarafından konmuştur. Başka filozoflar bilgi felsefesinin kapsamına giren konuları ele almış olsalar da Locke'a kadar bu konuları felsefenin diğer sorunlarından ayrı olarak inceleme yaklaşımından söz edilemez. Rönesans ve sonrasındaki bilim ve bilgi anlayışları ile ilgili bu bilgiler ışığında şimdi de tarih anlayışına biraz değinelim. Hümanizm ve reform hareketlerinin temelini oluşturduğu 16. yüzyılda aynı zamanda tarih yazıcılığı da bir layıkleşme içerisine girmiştir. O zamanlarda tarih henüz bilimler sınıfında yerini almamış sadece geçmişten ders çıkarılması amacıyla kendisine yer bulan bir yazıcılık türü olarak vardır. Ancak krallıklar ve kent devletlerinin kendi tarihlerinin yazılmaya başlanmasıyla birlikte ulusal tarihçilik anlayışı Rönesans ve Reform dönemlerinde gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde tarih anlayışını şekillendiren önemli düşünürler vardır. Tarihin gerçek nedenleriyle yazılması gerektiğini düşünen ve bu fikrini ilk kez ileri süren düşünür Nicolo Machiavelli'dir tarih yazıcılığının devletler arasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenlerinin siyasi açıdan araştırması gerektiğini savunmuştur. Böylece devlet yöneticilerine pragmatik bir hizmet sunulmuş olacaktır. Bu yönüyle Machiavelli'nin siyasi tarihin kurucusu olduğu söylenebilir. Bir diğer düşünür, Can Bodin, kilise tarihçilerinin dinsel ve ırksal, tarihsel dönem sınıflandırması yerine, ...bugün de kullanılan antik çağ, orta çağ ve yeni çağ ayrımını getirmiştir. 17. yüzyılın önemli gelişmelerinden biri de... ...historiya'nın deneyiminden elde edilen algı bilgisi anlamına gelen empiriadan ayrılarak... ...yalnızca insanın yapıp etmelerini kapsayacak biçiminde anlamının da rahatılmasıdır. 16. yüzyıldan itibaren tarih yazımı tarih bilimden giderek uzaklaşmıştır. Tarihsel bilgi konusunda da antik çağdaki teoriya historia karşıtlığı anlayışından beslenen bir etkinlik vardır. 16. yüzyılda üç tür historiyadan bahsedilebilir. Tanrısal tarih, doğa olaylarının bilgisi, insan toplum olaylarının bilgisi. Avrupa düşüncesinde tarihsel bilginin nasıl sorunsallaştığını kavrayabilmek için Francis Bacon'ın ve Thomas Hobbes'unla yaklaşımlarına bakmak gerekmektedir. Tarihin bilgi kuramsal anlamda bir yere oturtulması yönündeki ilk ciddi girişim Francis Bacon'da bulunabilir. Bacon'a göre us, imgeleme ve anımsama, insan tininin olgularla ilişki sırasında hep etkin durumda olan üç temel yetisidir. Felsefe usa, şiir imgeleme, tarih ise anımsamaya dayanır. Bacon'a göre bilim salt-us temelindeki düşünüleme ile varlığa yönelme yerine historik verilerin, olguların planlı ve düzenli bir incelemesini gerektiren bir etkinliktir. Dolayısıyla Bacon, bilim kavramını doğa olaylarının bilgisine dayandırmaktadır. Rönesans'ın elde ettiği kazanımları düzenleyen 17. yüzyıl bir durulma dönemidir. Bu özellikleriyle 17. yüzyıl temelini usçuluk adı verilen öğretiyi oturtmuştur. Usçuluk, akla uygun yaşamı tek doğal yol olarak, yol olarak gören, bu anlayış ya da yaşam felsefesidir. Usçular, dünyanın anlaşılır ve düzenli bir yapısı olduğuna, insan aklının bu düzeni kavrama yeteneğine sahip olduğuna inanmışlardır. Usçuluk, Avrupa'da o kadar etkili olmuştur ki, 17. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ilk yarısına kadar olan zaman dilimi usçağı olarak adlandırılmıştır. Bu yüzyılın karakterini yansıtan başlıca düşünür Descartes'tir. Descartes, Metot Üzerine Konuşma adlı yapının yapıtının ilk bölümünde tarihe ilişkin yaklaşımında dört noktayı vurgular. Bunlar tarihsel kaçakçılık, tarihsel kuşkuculuk, faydacılığa karşı tarih tasarımı, düş kurma olarak tarihtir. Descartes'a göre her tarihsel bilgiye kuşkuyla yaklaşmak gerekir çünkü historik bilgi seçilmiş tarihsel olayların bilgisidir. Descartes'in bu tavrı tarihçiler için cesaret verici olmuştur. Tarihçiler bunu bir meydan okuma olarak görmüş ve eleştirel tarihin olanaklı olduğunu kanıtlama yoluna gitmişlerdir. Hatta aynı dönem Descartes'i bir tarih yazım okulu ortaya çıkmıştır. 17. yüzyılın tipik usçu filozoflarından bir diğeri ise matematik alanında da çalışmalar yapmış olan Gottfried Wilhelm Leibniz'dir. Leibniz, tarih bilgisini matematiksel açıdan hatta mantıksal açıdan olasılık kavramı çerçevesinde değerlendirmiştir. Ussal bilmeyi üstün tutmasına rağmen historik bilmenin de varlığını kabul etmektedir. 16. ve 17. yüzyılın deneyici ve usçu düşünürleri bu dönemde tarihe yaklaşımı belirleyen önemli etkilere sahip olmuşlardır. Felsefe ve tarih karşıtlığını aşmak yerine onu koruma çabasına zemin hazırlamışlardır. Sonuç olarak doğa bilimi, merkezi alan ve usçu felsefeyi benimseyen düşünürler tarihe karşı olumsuz bir tutum geliştirmişlerdir. Tarih felsefesinde, Rönesans, Yeni Çağ ve 17. yüzyıl Avrupa'sında tarih anlayışlarını ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda aydınlanma dönemi tarih anlayışına ve tarih felsefesinin ortaya çıkışına değineceğiz. Aydınlanma hem ilk kez tarih felsefesi adının kullanıldığı hem de tarihsel varlık alanına ve tarihin verdiği bilginin değerine ilişkin düşüncelerin değiştiği bir dönemdir. Paul Hazard'a göre aydınlanmadaki bilimsel ve kültürel atılımların tümünün altında şüphe etme, sorgulama, eleştiri gibi vazgeçilmez unsurlar yer alır. Yani şüphe aydınlanmanın en önemli gerekliliklerinden ve özelliklerinden biridir. Gökberk'e göre evrensel bilimin doğruluklarının kültür dünyasında da yansımalarını arayan ve aklın doğaya ve kültüre egemen olmasını öngeren bir kültür felsefesidir. Felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olan Kant, aydınlanmayı insanın kendi aklını kullanma cesaretini göstermesi olarak tanımlamıştır. Bu yetiyi eleştiren Kant, aklın sınırları olduğunu da ifade etmiştir. Aydınlanmanın temel özelliklerinden bir diğeri ise, ...layık bir görüşe dayanması ve bu görüşü yaşamın her alanında uygulamaya koyma çabasıdır. Bu çaba insanın kendi aklına ve doğa bilimlerinin başarısına duyduğu güvenin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Aydınlanmanın en temel özelliklerinden birisi doğa incelemeleri ve bu incelemelerden elde edilen kesin bilgilerdir. İnsan, usu ve kavramlarıyla dış dünyanın nesneleri arasında uygunluk ya da denklik olup olmadığını tartışması... Yeni çağda doğa bilimci yönelimine eşlik eden en önemli tartışma olmuştur. Bu tartışmada usçular ve deneyiciler birbirine karşıt görüşleri savunmuşlardır. Descartes, Spinoza, Leibniz gibi usçular matematiği model olarak insanın doğa hakkında genel geçer ve kesin bilgilere ulaşabileceğini, evrenin matematiksel bir yapısının olduğunu, dolayısıyla usla doğadaki nesneler arasında tam bir uygunluk olduğunu savunmuşlardır. Öte yandan Locke, Berkeley, Hume gibi deneyicilerse doğa hakkında bilgim, bildiğimizin, bilgimizin duyu verilerinden oluştuğunu, usun sadece bu verileri düzenlediğini ve bunun sonucunda usun evreni bilmekle tek başına yetersiz olduğunu savunmuşlardır. Yeni çağda başta fizik olmak üzere tüm doğa bilimleri hem usçu hem de deneyici bir tutumla şekillendirilmişlerdir. Bazı deneyciler tarihe doğa bilimi temelinde yaklaşma denemelerinde bulunmuşlardır. Şimdi de doğa bilimi eksenli bilgi anlayışının aydınlanmada tarihe nasıl yansıdığına biraz değinelim. Aydınlanma arayış sorgulama ve kimlik belirleme gibi unsurları kapsar ve bu yüzden de tarih anlayışı bakımından Avrupa kültürü için önemli bir yere sahiptir. Rusçuluğun etkisi altında kalan tarihçiler, tarihi olayları en ince ayrıntısına kadar incelemeyi amaçladıkları için tarih konusundaki çalışmalarda köklü değişiklikler yapmışlar ve bunun neticesinde modern olarak adlandırılan yeni bir tarih anlayışının temelini atmışlardır. Rusçul Tarih Okulu'nun en önemli yeniliği, sanayi, ticareti ve medeniyeti detaylı ve kapsamlı bir incelemeden geçirilmiş olmasıdır. Önceki tarih yazıcılarından farklı olarak doğanın tarihi olan etkisini de dikkate almışlardır. 18. yüzyıl tarih felsefesinin doğum yüzyılı olmuş ve tarihe yönelik çalışmalar fark edilir şekilde artmıştır. Bunun altına yatan nedenler ilerleme inancı, ulusal farklılıkların keşfedilmesi, tarihte de ilerleme olduğu düşüncesidir. Şimdi de tarih felsefesi adını kullanmadan tarih felsefesi yapan ilk Avrupa düşünürü Gambatista Vico'yu yakından tanıyalım. Gambatista Vico 1168 yılında Napoli'de doğmuş ve yaşamı boyunca Kentin Üniversitesi'nde görev yapmış bir profesördür. Vico Yeni Bilim adlı eseriyle kendi görüşünü ortaya koymuş ve yeni bir bilimin temellerini atmıştır. Vico'nun yapıtı insanlık tarihi üzerine geliştirilen ve din, toplum, egemenlik biçimleri, hukuk ve diller tarihini kapsayan ilk empirik temelli kuramdır. Yeni bilim kitabına bu niteliği kazandıran, içerisinde barındırdığı yeni bilimle ilgili ilkelerdir. Viko'ya göre yeni bilim uygarlık temelli bir kavrayışa sahiptir, usçudur, sivil olguları ele alır, egemenlik felsefesidir. Özel mülkiyetin kökenlerine yöneliktir. İnsani idelerin tarihidir. Konusu tüm ulusların tarihlerinin zaman olarak akıp gittiği ideal sonsuz tarihtir. Vico yeni bilimde çağları 3 ayırır. Tanrılar çağı, kahramanlar çağı, insanlık çağı. Özetle Vico tarih alanında çok önemli iki gelişmede etkili olmuştur. İlki tarih düşüncesini yazılı otoritelere bağlılıktan kurtarmış olmasıdır. Böylece tarih, bilimsel veri çözümlemesiyle özgün ve bağımsız bir hale gelmiştir. Diğeri ise felsefeye bir eleştiri getirerek bilgi kuramına geniş bir yer ayırmış olmasıdır. Düşünceleri Descartes'in yaklaşımına cevap verebilecek güçte ve niteliktedir. Tarih felsefesinin gelişimini ele aldığımız programımızın son adımı olan Voltaire, tarih felsefesine gereksinim duyulduğunu açıkça dile getiren ilk düşünürdür. 1694-1778 yılları arasında yaşamış olan Voltaire'in Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketine önemli katkıları olmuştur. Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra insan hakları konusunda düşünceleri ve yazılarıyla tanınır. Voltaire, aydınlanmacı insanın tarih yazma işi için filozofça bir etkinliğe gereksinim duyulduğunun farkında olduğu görüşündedir. Nesnel ve doğru bir tarih yazmak, tarih üzerine felsefe yapmayı, yani tarih felsefesini, zorunlu kılar. Tarih ile masalı karşıt anlam içeriğine sahip olarak konumlandırmıştır. Buna göre tarih, yalnızca doğru olanların anlatımını içerir. Voltaire'e göre, gerçek ve doğru tarih ancak belgelere dayanılarak yazılabilir. Ancak belgelerden varılan sonuçlardan da kuşku duyulmalı ve kanıtlara başvurulmalıdır. Tipik bir aydınlanmacı olan Voltaire, tarih felsefesi adını kullanıp yepyeni bir felsefe disiplinine içerik kazandırarak tarihe yönelik ilgiyi ve olumlu tutumları geliştirmede önemli bir rol oynamıştır. Evet arkadaşlar, böylece Tarih Felsefesi bir programımızın 6. ve son bölümünü tamamlamış olduk. Farklı konuları ele alacağımız diğer programlarımızda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.